Üçüncü bölüm, insan kendi kendini nasıl yetiştirir? Üstünüze vazife olmayan şeylerle de ilgilenin. Bu bölüme kısa bir soruyla başlayalım hocam. Üzerinde biraz kafa karışıklığı olan yıpranmış bir sözcüğü ele alalım. Entelektüel kimdir? Çok okuyan mıdır? Çok gezen midir? Çok bilen midir? Entelektüel Üstüne vazife olmayan işlerle ilgilenen kişidir. Örneğin mesleği kimyacılıktır ama coğrafya veya tarihle de uğraşır, resim yapar. Bu iş öteden biri böyledir. Kendi dünyasının dışıyla ilgilenendir entelektüel. Eski Yunan münevveri dünya ile ilgilenmiştir ama eski Roma münevveri bu anlamda bir adım daha ötededir. Neden? Çünkü Romalı Evvela kendinin olmayan bir dili öğrenirdi. Yunan bunu öğrenmezdi. İyi bir Romalı ise Yunanca bilmeye mecburdu. Bu kadarla da kalmazdı. Felsefeyle de uğraşırdı. Şiir de okurdu. Başka milletlerle ilgi de kurardı. Çok açık ki bugün aydın kişinin temelinde işte o Romalı vardır. Tacitus mesela. Yahudileri tanımazdı. Hatta onların üstüne epey saçma sapan şeyler yazmıştır. Ama Germanya için müthiş bir rapor kalemi alan odur. Çünkü Romalı aydınlar, entelektüeller onun gibi dış dünyaya dönük insanlardır. Kendi dünyaların dışındaki şeylerle uğraşmayı iyi bilirler. Zaten mesele de budur. Entelektüel olmak için işinle, aşınla, mesleğinle ilgili konuların dışında kalan şeylere ilgi duyarsın. Onlara da zaman ve para ayırırsın. Farklı şeyler öğrenirsin. Bunlar illa kitabi mevzular değildir. Müzik yaparsın mesela, ciddi anlamda resim yaparsın. Salsa öğrenirsin, vals yahut tangoya merak salarsın. Milletin haline bakarsın. Onlar ne yapıyor, nelerle ilgileniyor, dertlerini görürsün. İşte entelektüel bu işlerde uğraşan insandır. Peki siz bir entelektüel olarak milletin haline baktığınızda ne görüyorsunuz? Entelektüel seviye nerede? Gerçi cehalet üzerine zaman zaman söylediğiniz iğneli sözlerden ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Zeki, hem de çok zeki ve meraklı bir milletimiz var. Evet, arada bir iğneli sözler de söylüyorum ve bu ifadeler kabul görüyor. Çünkü merak öyle yönlendirilir. Bizim millet biraz çocukluktan geç çıkar, geç büyür. Ama çocuğun da zekası var ve kabiliyeti önemlidir. Çoğu insan etrafa cahil dememin üzerinde durdu. Peki gençler bu lafa neden bir şey demiyor? Bunu neden kabulleniyor? Kabullendiklerine göre o kadar da cahil değiller. Cahil olsalardı kabullenmezlerdi. Demek ki söylediğim bazı şeyleri kabul ediyor ve seviyorlar. Bunları işitme koçlarına gidiyor. Dahası bunları arada bir duymak istiyorlar. Gençlerin bazı noktalara dikkatini çekiyorum. Bu benim mesleğim. Doğrusu onlar da yönelmek istiyorlar. Esas konu başka. Bizde asıl dert aydın etiketlerin yarım ve çeyrek bilgisi olmasıdır. Entelektüel seviye başkadır. Bu seviye bütün dünyada geriledi. Bugünün işi değil. Birinci Cihan Harbi'nden sonra beşeriyette bir teretti yani gerileme başlamıştır. Tarih felsefecisi Oswald Spengler'in dediği gibi Beşeriyet kültürleri yaratır. O kültürler medeniyete dönüşür, o esnada bir duraklama yaşanır ve nihayet tereddhi başlar. Bunu batı yaşadı, kimse doğunun da yaşayamayacağını söyleyemez. Dünya zaten küresel, her şey birbiriyle bağlantılı. Artık büyük lihaların değil, becerikli tatbikatçıların, geliştirmecilerin devrindeyiz. Bugün kullandığımız bütün icatlar eski prensiplerin uygulamasından ibaret. İnsanlar artık entelektüel olarak eskileri bulamıyor. Eski entelektüeller de zaten ortada yoklar. Maalesef bu tip entelektüellerden bu memlekette de kalmadı. Yüzyılın ilk çeyreğindeki büyük kaybımız Batı ve Doğu dünyasının kültürüne sahip okumuş bir zümreydi. Bu gençlik uzun harplerde cephelerde eridi. Türk cemiyetinden kayboldular. Halen yerine koymak için uğraşıyoruz. Geçen yıl yayımlanan kitabınız Atatürk'te, onun entelektüel kişiliği üzerinde de durdunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir aydın olduğu hakikattir. Fikirlerini kurmay subaylıktan gelen iyi bir eğitimin üstünde inşa etmiştir. Kim ne derse desin, Türklerin önde gelen önderleri, yöneticileri, yönetici vasfı sahip olan şahsiyetleri hep asker saflarından çıkmıştır. Bu Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri böyledir. O da bir Rönesans entelektüelidir. Mustafa Kemal Atatürk'te kurmay eğitimden geçmiştir. Hakikaten o birinci sınıf bir kurmaydı. Hangi orduya koysan general olurdu. Kurmay eğitim 19. yüzyılda orduların coğrafyaya, tarihe, teknik ve beşeri ilimlerle iç içe geçerek sevk edilmesi gayesiyle teşekkül etmiştir. Bu sayede hem muharip hem de entelektüel ve uzman bir sınıf yetişmiştir. Bu eğitim 19. yüzyılın büyük olaylarından biridir ve Türkiye Cumhuriyeti imparatorluğun bu sistemini ve sınıf eğitimini diğer Avrupa devletleriyle hemen aynı zamanda yerleştirmiştir. Mustafa Kemal Bey iyi yetişmiş, dil bilen, dışarıyı takip eden modern bir kurmaydı. diplomatik görevini Balkanlar'da yaptı. 16 ay Sofya'da kaldı. Mustafa Kemal Balkanlar'ı tanıyordu, onun çalkantısını yaşamıştı. Ama her şeyden evvel bir Selanikliydi. Bu, kendisinin hayatını incelemek açısından önemli bir detaydır. Selanik, imparatorluğun en batılı şehridir. Örneğin, Cahit Uçuk'un Bir İmparatorluk Çökerken adlı romanında şöyle bir sahne hatırlıyorum. Avrupalı kadının biri Selanik'in çarşısında peynirli sandviç yer, bira içer. Bu tür bir sahne o zamanlar Beyrut'ta ya da İzmir'de görülebilir bir şey değildi. İşte Selanik'te tam da bu ayrıntılara uygun, kadın erkekli, cemiyetli, sendikalı bir hayat yaşanıyordu. Genç Mustafa Kemal bunları görmüş, çağdaş bir subay olarak yetişmişti. Çok açık ki yaşadığı müddette saltanatı beğenmeyen bir subaydı. Fransız düşüncesinden öyle bir tefekkür almıştı. Konuştukları, görüştükleri bu fikirlere göre insanlardı. Giyimi kuşamı, kadınlarla ilişkileri, cemiyet hayatındaki duruşu yine bu fikirlere uygundu. Bir kadınla flört etmeyi de biliyordu. Flört etmeden arkadaş olmayı da. Atatürk'ün entelektüel kimliğinin bir yansıması da müziğe yaklaşımıdır. Türk müziğini çok iyi biliyor ve seviyordu. Öte taraftan operadan çok zevk alıyordu. Ama sanırım operaya zevk almaktan ziyade bu müziği dinlemek ve bilmek vazifedir görüşüyle yaklaşıyordu. Türk müzikisinin sevmesine seviyordu. Her fırsatı da dinliyordu ama onun tekniklerini geri buluyordu. Belki bu yüzden operaya daha düşkün görünüyordu. 1930'ların başında Özsoy operasını bestelettirmesi, İran Şahı'nın ziyaretinde temsil verilmesini istemesi de bundandır. Özsoy bir başlangıçtır. Bozkır'ın ortasındaki Ankara'da bir müzikal atılımına girişilmiştir. Girişim bununla da kalmamıştır. Atatürk bu vesileyle temayüz eden gençlerin önemli bir bölümünü Avrupa'ya özellikle de Berlin'e yollamıştır. Kitabınızı okuduğumuzda Atatürk'ün liderliği sadece entelektüel kapasitesinin beslemediğini görüyoruz. Karizması var, illeri görüşlülüğü var, atılımcı ruha sahip olması var, gündelik hayattaki rol modelliği var. Bir yandan da hepsi bu entelektüel kişilikle ilişkili sanırım. Elbette ilişkilidir ama eğitime ilgisinin altı özellikle çizilmeli. Şurası çok açık ki Atatürk cehalete düşmandı. Bu yüzden de eğitim onun için ön planda geliyordu. Neticede milli mücadelenin en zor günlerinde bir eğitim kongresi toplayan bir liderdir. Üstelik şartların daha çetin hale gelmesine rağmen bu kongreyi iptal etmemiştir. Az önce müzik talebelerini yurt dışına göndermesinden örnek verdik. Devam edelim. Atatürk yurt dışına hemen her alanda talebe göndermiştir. Hemen her alan derken mübalağa etmiyorum. Sadece en acil görünen teknik dallar değil, arkeoloji, filoloji öğrencileri de yurt dışına gitti. Bizans teknikleri için de öğrenciler gönderildi. Arkeoloji için gidenlerden Ekrem Akurgal, Türkiye'nin en önemli bilginleri arasında girmiştir. Aynı grup içindeki Sedat Alp bugün Hititolojinin babalarından sayılıyor. Demek ki netice alınmış. Yabancı dilleri de şüphesiz önemsiyordu. Kendisi de çok iyi derecede Fransızca ve yeterli derecede Almanca biliyordu. Rumca ve Bulgarcaya aşinaydı. Bu dillerde konuşuyor veya mektup yazıyordu. Bu dillerden çeviriler de yapıyordu. Hayatı macerayla savaş alanlarında geçen bir insandı. Ama arazide geçen bu ömürde yüzlerce kitap okumayı da ihmal etmemiştir. Cephede bile kitap okumuştur. Çünkü Atatürk gerçek bir kitap tutkunudur. Büyük adam vasfının en önemli yapı taşlarından biri işte bu özelliğidir. Daha da kapsamlı bilgiler ortaya çıkarmak için Çankaya Köşkü'nün kitaplığının biraz daha derinlenmesine taranmasını öneririm. Bazı kitapları başka bir ilgiyle okuduğunu biliyoruz. Bu okumaları sırasında düştüğü kenar notları ilginç ve önemlidir. Fransız düşünür, Jean-Jacques Rousseau'nun insanlar arasındaki eşitsizliği kaynağı, adlı eserini orijinal dilinden derinlemesine okumuştur. Türk yazarlar arasından Reşat Nuri'yi sevdiğini de kaydedelim. Şiir de okurdu. Zaten onun kuşağının tümü şiiri severdi. Yalnız Atatürk şiir okumakla beraber Nesri daha çok benimsiyordu. Araştırmacı bir kişiliği olduğunu da muhakkak söylemeliyiz. Çünkü bilgi yetmez, merak da gerekir. Akıl ve bilimden yanaydı. Bu açıdan kuşağının çoğu aydını gibi Fransız etkisi altında olduğunu da biliyoruz. Devrimci ve reformenisttir. Ülkesinin ihtiyaçlarına bu özellikleriyle cevap vermiş, sorunlara çözüm getirmiştir. Atatürk'ü anlatırken insaniye özelliklerine de girmek gerekir. Kendisi bu açılardan da bilinmesi gereken bir liderdir. Yakınındaki insanların ifadeleri bizi onun gündelik hayattaki özellikleri hakkında fikir veriyor. Küstahlığa rastlayana kadar mütevaziydi, nazikti, görgülüydü. İbadetine bağlı biri değildi ama ibadet edenlere hürmeti vardı. Kız kardeşi Çanakkale şehitlerinin ruhuna her yıl döneminde mutlaka Kur'an okuttuğunu anlatıyor. Kendisi de Kur'an okur, iyi okunmasını istermiş. Ramazan ayı ya da kandil geceleri gibi özel zamanlarda ihtimamlı olduğu, ibadet edenlere kolaylık sağladığı, köşke içki ve saz ekibi sokmadığı biliniyor. Müsrif aşırı tüketici değildi. Hesaplıydı. Alkol ile ilişkisi uç noktalara gitmezdi. Kamu önünde sarhoş olduğu görülmemiştir. Yalnız kahve ve sigaraya aşırı düşkündü. Türk yemeklerini severdi. Batı mutfağıyla pek arası yoktu. Türkçeyi son derece güzel kullanırdı. Küfretmezdi. En fazla inatçı katır dediği anlatılır. İltifat etmeyi bilhassa kadınlara güzel sözler söylemeyi severdi. Ama iğneli konuşmalarda da ustaydı. Çok açık ki iyi bir hatiptir. Sözel yeteneklerinin yanı sıra spora önem verirdi. Ata biner yüzerdi. iyi de dans ederdi. Vücudunu doğru kullanmayabilirdi. Bunu fotoğraflardaki duruşundan da anlıyoruz. O fotoğraflarda dikkatimizi çeken bir diğer husus da hem iyi giyindiği hem de giydiklerini iyi taşıdığıdır. Gençlik çağlarından beri üniforma giymeye alışmış askerler sivil kıyafetleri taşımayı çok iyi beceremezler. Atatürk'ün böyle bir sorunu olmadığı aksine bu konuda yetenekli olduğu açıktır. Tüm bu özellikler bir yana Atatürk bir başka tarifte de anabiliriz. Kendisi kelimenin tam anlamıyla karizmatiktir. Karizma kavramı Türkçe'de yaygın kullanılıyor ama bazen de yanlış kullanılıyor. Karizma orijini itibariyle Yunanca bir kelimedir. Kilise literatüründen alınma ve bir tabirdir. Yanılmaz ve güvenilir anlamlarında kullanılır. Osmanlıca'daki karşılığı sahip kırandır. Neticede tam da Atatürk gibi liderleri tarif etmek için bu kelimeye başvurulur. Bir liderin elbette güvenilir olması gerekir. Yanılmaması beklenir. Atatürk bu beklentiye karşılık veriyordu. Kendisi liderlik vasfıyla doğmuştu. İleri görüşlü olduğundan ve olmayacak denilen şeylerin hayalini kurup gerçekleştirdiğinden ötürü de Karizmatik diye tasvip edilebilir. Vatanı herkes kurtarmak istiyordu. Ama ancak Gazi gibi fevkalade atılımcı bir ruha ve dehaya sahip biri bunu başarabilirdi. Doğru hesap yapmak, kitleleri bu yönde yetkilemek, hepsi farklı düşünen grupları bir araya getirip bir hedef etrafında örgütlemek kolay değildir. Atatürk bunu başardı. Bu başarıdaki en önemli faktörlerden biri Gazi'nin güçlü bir iradesinin olmasıdır. Burada herkesin çıkarabileceği dersler, gündelik yaşamında uygulayabileceği yöntemler var. Adeta Rumeli inadı diyebileceğimiz bu vazgeçmez irade bize bir düşünce biçimini işaret ediyor. Çok açık ki Atatürk olmalı dediği an olabiliri seçeneği ortadan kalkıyordu. Gerçekleştirmek istediği ne ise onu olduruyordu. Bu inat herkese lazımdır. Sanatçıya da bilim adamına da Yaratıcı işler peşinde koşanlara da, atılım yapacak iş insanlarına da, siyasetçiye de, askere de. Entelektüel bahsi geçtiğinde Dışişleri Bakanlığındaki bazı isimleri ayrı bir yere koyduğunuzu biliyorum. Neden? Koyuyorum ama bu özellik artık maalesef Dışişleri Bakanlığında kayboldu. Bu isimlerin başında Muharrem Nuru Bilgi gelir. İkincisi Coşkun Kırcı'dır. Üçüncüsü Osman Olcay'dır. Dördüncüsü de Zeki Kunerab'dır. Entelektüel kimlikleri bir yana bunların birbirleriyle dostlukları vardır. Belki aralarında de yaşanmıştır ama ben bunun farkında değilim. Elbette her diplomat çok entelektüel olacak diye bir şey söz konusu değildir. Eskinin diplomatları çok entelektüeldi de demiyorum ama müzakereleri iyi yürütebilirlerdi. Çalışkanlardı. dille oldukça hakimlerdi. Bilirtmeliyim. Devlet benim gözümde beşeriyetin en mühim icadı, en mühim sanat eserimizdir. Abidevi bir yapıdır. Çok da önemli bir tinsel tarafı vardır. Çünkü kültürün tam bir yansımasıdır. O yüzden devletin hakkını vermek gerekir. Bizde devletin hakkını verenler çoktu. Özellikle de dış işlerinde. Bunlar kasaba kültüründen gelen insanlar değildi. İyi tahsil almışlardı. Dünyayı görmüşlerdi. Dil biliyorlardı ve birkaç dilde okuyorlardı. Devlet dediğin zaman aldıkları devlet terbiyesi, vakıf oldukları devlet anlayışı, kavrayışları ve sergiledikleri davranışlar başka türlüydü. Daha esaslı ve oturaklıydı. İşte dış işlerinde öyle bir ekol vardı. Bu bir yetişme meselesidir. Az önce saydığım isimler çok iyi diplomatlardır. Her şeyden önce karşılarındaki insanları çok etkilerler. Üstelik mesleklerini ifa ettikleri dönemde dünyadaki birçok meslektaşlarına göre koşuya geriden başlamışlardır. Ama mesafeyi derhal kapatmış bunu da etrafa teşhir etmişlerdi. Bu önemlidir çünkü Batı Avrupa'da insanların Türkler hakkında ön yargısı çoktur. Türklere karşı doğuda da batıda da cephe alırlar. Üstelik bu cephe alanların çoğu coğrafyada bilmiyordur. Dışarıda da cahil çoktur. Bu cahillerin bir kısmı ne yazık ki okumuşların arasındadır. Ne fiziki coğrafyadan ne de beşeri coğrafyadan anlarlar. Yeterince tarih de bilmezler. Her asıl Türkler hakkında yanlış fikirleri vardır. Dolayısıyla bizim temsilcilerimiz esasen bu önyargılarla uğraşmak zorundadır. Hayatları bu uğraşla geçmiştir. Bunda başarı kazanmak için de donanımlı ve her daim hazır olmak gerekir. Hiç kolay bir iş değildir. Hiddet ve hakaretten çok Zeka ile ısırmak gerekir. Şimdi bakın. Bir takım temsilciler bu ön yargıyı değiştirememiş. Çünkü yeterince aktif değillermiş. Girişken ve renkli değillermiş. Belki iyi birer memurlardı ama sonuçta karşılarındaki insanların fikirlerini değiştirememişler. Halbuki az önce saydığım zevat bu işi başarmış. Muhataplarının fikirlerini değiştirmiş. Bu çok önemlidir. Bir de bu isimlerin kusurları yoktu. Sarhoş değillerdi, kumarbaz değillerdi. İnsanı içeri sokacak cürümleri yoktu. Hepsi de devletin verdiği maaşla geçinmeyi bilen mütevazi insanlardı. Örneğin Osman Olcay. Son derece mütevazi bir hayat yaşadı ve yine öyle mütevazi bir huzur evinde terki dünya eyledi. Maalesef son seneleri asri hastalık Alzheimer boğuşarak geçmiştir. Osman Olcay'ın arkadaşları görüştüğü kişiler de kendisi gibiydi. Onlardan biri Seha Meraydır. Çok değerli bir hocaydı. O da mütevazi yaşamış ve yazıktır ki bir bilgin için çok da genç ölmüştür. Osman Bey ile birlikte çalışmışlardı. Bu işbirliğinden Lozan Antlaşması üzerine tenkitli metin serileri çıkmıştır. Seha Bey hiç göstermezdi ama çok disiplinli bir adamdı. Tam bir İngiliz tipiydi. Yani ne kadar çalıştığını göstermez, anlamazsın ama öyledir. Çok çalışmıştır. Seçtiği adamlar da kendine göreydi. Çok ciddi ve onun gibi çabasını, uğraşısını dışarı göstermeyen mütevazi insanlardı. Türkiye'nin memurları böyleydi. Türkiye'nin o dönemdeki seçkinleri, memuruyla, profesörüyle, dışişleri mensubuyla başka bir insan tipiydi. Onlara bakınca bambaşka bir dünyaya giriyordunuz. Hayat böyledir. Ancak önündeki modele göre bir insan olursun. Önündeki modeller başka dünyalar kurabilen insanlar olunca... Sen de o başka dünyaya adım atabiliyorsun. Coşkun Kırcı da böyle bir örnek sanırım. Coşkun Kırcı'yı anlatmak için babasından başlamak gerekir. Babası Mehmet Ali Kırca. İstanbul'un iyi derecede Fransızca bilen, hatta aynı derecede Almanca'da da hakim önemli münevverlerindendi. Muhtemel bir de Almanya'da doktora yapmıştı. Mehmet Ali Bey eğitimciydi. Taksim'de Yeni Kolej isimli okulu kurmuştu. Fevkalade disiplinli bir adamdı. Okulu da kendi gibiydi. Bir sürü yarı disiplinli çocuğu da adam etmiştir. Keza o okulda çok iyi isimler yetişti. Örneğin içlerinden biri Yılmaz Öztunay'dı. Yılmaz Beyzeki, Zeki, Tedefua meraklı, musukeyi seven ve iyi bilen biriydi. Ama herhalde okulun sıkıcı disipline gelecek bir genç değildi. O okul sayesinde talihi değişti. Yeri gelmişken bahsedelim. Konuştuğumuz başlıkla da ilgisi var. Öztunan'ın tarihçiliğini çok beğenirim. Bir defa bizim akademik tarihçilerimizin çoğu sağdış solcusu fark etmez. Avrupa tarihi bilmezler, grupsal mukayese yapamazlardı. Fakat bazı şeyleri bileceksin. Kim kiminle evlendi, veraset sistemleri nasıldı, kimler hangi anlaşmaları yaptılar? Hepsini bilmek zorundasın. Herhaldik bileceksin, yani arma bilimi. Feodaliteden anlayacaksın. Genel kitapları okumakla tekrarlamak da olmaz. Weber'den bir, Marx'tan iki tane makale okuyunca ben Avrupa'yı öğrendim diyemezsin. Öğrenmediniz çünkü. Ama maalesef ideolojisi durduğu yer fark etmez. Akademi mensuplarımızın çoğunluğu böyledir. Çok açık ki bir kısmının zaten Avrupa tarihi okuyacak lisanları dahi yoktur. Cevdet Paşa kadar lisan biliyorlar mı odası götürür. Yani belli bir entelektüel düzeyde insan azdır. Bunlar işi okumakla, öğrenmekle ilgili kısmı, bir de yazması var. Yazmak çok zor bir iştir. Akademik tarihçiler Mehmet Fuat Köprülü, Ömer Lütfi Barkan, İnalcı Koca, Semavi Eyice Ekrem Akurga güzel yazarlardı. Popüler tarihçi Öztuna örneğin güzel de yazıyordu. Üslubunu beğenirdim. Türkiye'de bir boşluğu doldurmuştur. Reşat Ekrem Koç'un tarih yazıcılığını da Öztuna'nınki gibi beğeniyor musunuz? O başkadır. Bir defa ikisi aynı kefede değiller. Reşat Ekrem'in bir metodu vardı. Hem onun zamanında tarih çok farklı anlaşılıyordu, yorumlanıyordu. Koçu, Gradle Okulu'nu, Aneles Okulu'nu tanıdığı için enteresan işler yapmış değildir. Öngörüsü ve merakıyla küçük insanın hayatına yöneldiğinden enteresandır. İstanbul Antikyobüsü'nde matbaa işçisi, patronun kayıkçı, iş adamı, sokak müveziği oldu. Elbette başka isimler de var. Örneğin Ömer Lütfi Barkan bir çığır açmış gençleri etkilemiştir. Barkan'ın nesline göre daha genç olan Halil Bey'i Mustafa Bey'i de sayabiliriz. Onlar da en alası okulunu, adlı lefebreyi tanırlardı. Fakat Reşat Ekrem, koçu bu saydığım isimlerle karşılaştırınca bambaşka bir yerde durur. Düpedüz ismi geçmezlerin tarihini yazmıştır. Türk toplumunun, şehir toplumunun görünmez tarihini kaleme almıştır. Kahvedeki adamın da, ayak takımının da, küçük esnafın da, kriminal tiplerinde tayinine değinmiştir. Bakın, Türkiye'de tarihçiler işe genelde şöyle bakmıştır. Efendim, Türk toplumu çok kapalıdır. Kadınları evinde oturur. Hayat durağandır. Sağcısı da, solcusu da böyle düşünür. Fuş yoktur derler. Haşa, Müslümanlık vardır derler. İşte sağcının görüşü budur. Solcu da Efendim öyle bir şey mümkün değil. Bunlar zaten baskı altında. Herkes evinde oturuyor diye yazar. Onları dinlesen kimse yaşamamıştır. Aslında bakarsan bilemiyoruz. Özellikle Lale devrinde önce nasıl yaşıyorlardı bunu çok iyi bilmek mümkün değil. Çünkü yazılmadı. Ama baktığın zaman bu toplumda her şey mevcuttur. Olmaz olur mu? Kanuni devrinin edebiyattaki güzel sanatlardaki inceliğini düşünsene. Bu incelik durup dururken meydana gelmiş. Mümkün değil. Osmanlı İmparatorluğu çok renkli bir imparatorluktu. Dönelim Reşat Ekrem'e. Böylesinde renkli bir ülkeyi çok güzel bir dil kullanarak tarif etmiştir. Kendi adıma ismi bilinmeyenlerin tarihini okudukça onun sayesinde eski dünyanın başkalığına gittim. Bu bende bir nostalji yaratmıştır. Onu da söyleyeyim. Can Yücel bana itaaf ettiği bir dörtlüğünde makarayı almıştı beni. Eskici diye bağırıyor adam sokaktan. Müşteki bir sesle. Neden tarihçi yetişmiyor diye. Şehfa ettiğim bu beldede onun için eşkıya oldum ya ben. Can Yücel bunları demek de haklı. Ben onun bu şiiri yazdığı zamanlarda gerçekten o raddede gidiyordum. Hayatın renksizliklerinden öyle bir yere savrulmuştum. Lazım da ama nostaljinin fazla sakla zarardır. Zamanla biraz silkelenip Sade'de geldim. Biraz umutsuz sıkkın günlerinizdi sanırım. Evet 12 Mart'ı ben Ankara'da geçirmiştim. Fakat nasılını anlatayım. 12 Mart olayında deniz gezmiş yakalamak için ev ev dolaşıyorlar, adam topluyorlardı. Biz de talebeydik. Kimleri nasıl topladıkları belli değildi. Çok acemice işlere rastlanıyordu. Dediğim gibi Ankara'daydım. Tüm o tatsız geceler ve günler geçmek bilmiyordu. Kimseyle de görüşmek istemiyordum. Hayat beni bunaltmıştı. İşte o dönemde ben Bizans tarihini okudum. Daha evvel de okumuştum ama Bizans tarihini ciddi olarak o günler ve gecelerde devirdim. Daha da enteresini Almanca da değil İngilizcelerini okumaya başladım. Sonra bazı Rusça makaleleri buldum. Onları okumaya başladım. Derken Roma tarihine giriştim. Yani 12 Mart bir anlamda yaradı bana. Türk Tarih Kurumu'nun dünya ile mübadele yapan geniş, renkli bir kütüphanesi vardı. Ondan istifade ettim. Böyle şeyler yapa yapa kendimi ortamın dışına çektim. Ama neticede nostaljiye de bu şekilde kapılıyorsunuz. Dediğim gibi tarihin belki de beni çekip götüren nostaljik bir tarafı vardı. Onu da belirtmek lazım. Tarihçi nostaljiye tutkundur ama fazlası zarar. Az önce akademisyenlerin bazı konulardaki yetersizliğinden bahsetmiştiniz. Sanırım bizde akademide bile insan belli bir bilgiyle belli bir araştırma alanı ile yetiniyor. Hatta doğu batı arasında bir birleşime gidebilen de pek yok. Doğuyu bilen batıyı bilmiyor. Batıyı bilen doğuyu bilmiyor gibi. Ne dersiniz? Tabi canım öyle bir seçim olamaz zaten. Kaldı ki bizde doğu zaten bilinmiyor. Batının bilindiğini sanıyoruz ama o da bilinmiyor. Genelde herkes efsanelerde yaşıyor. Peki böyle bir ortamda insanların bazıları nasıl tarih yazıyor? Hiç umulmadık vakalar var. Mesela Şerafettin Hoca oturuyor, İtalya ile ilişkileri yazıyordu. Mustafa Aktağ sicil karıştırıyordu. Halil Bey zaten enteresan bir münevver tipiydi. Şark edebiyatını biliyordu. Meselelere soğukkanlıkla bakıyordu. Batıyı, batı dillerini biliyordu. Üstelik bunu yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarıyordu. Halil Bey'den bahsedelim biraz. Ortam olarak bu memleketin mamulatı bir aydındır. Üniversite reformun ürünüdür. Ama yaşadığı dönemin geçilesini çekmiştir. Dışarı gidebilmek için 2. Cihan abinin bitmesini beklemek zorunda kalmıştır. Düşün ki yurt dışına çıkabildiğinde yaşı 30'u geçiyordu. Ama Türkiye'deki gençliğini de boş geçirmemişti. Avusturyalı tarihçi Paul Wittek onunla yaptığımız bir sohbette Halil Bey'in Almancasını bana övmüştü. Hakikaten kusursuz bir Almancası vardı. İşte inancık o fevkalade Almancayı, İngilizciyi, Fransızcayı, Farsçayı hep Ankara'da öğrendi. Kaynak okumak için 50 yaşından sonra İtalyanca'sını güçlendirdi. Ukraynalı Türkolog Omel Jan da öyleydi. Rusya tarihi üzerine kaynaklı çalışmak için ileri yaşlarda İsveççe öğrenmişti. Norr dili öğrenmişti. Bunlar başka bir insan tipiydi. O halde geliyoruz dil meselesine. Ben bir entellüktü elim. demek için dil bilmek ön şart değil mi? Dil çok önemli. İçinde bulunduğunuz çevreyi diliniz yırtacaksınız. Bu sayede değişik muhitlere gireceksiniz. Dil insanı kafesinden çıkarıyor. Ayrıca bir tane dil bilmek yetmez. Bir dil biliyorsanız ortalıkta dil bildiğinizi söyleyerek pek dolaşmayın. Bir dili herkes biliyor. Elbette öyle 9-10 değil ama en az 2-3 yabancı dil bileceksiniz ve bunların hakkını vereceksiniz. Şimdi herkes İngilizce biliyor ama yetmez. Bu sayede pek çok kitaba erişirsiniz ama yeterli değil. En iyi kitaplar, kaynaklar her zaman onlar değildir. Tabii ki burada bir ayrım koymak gerekir. Bir mühendise, bir doktora gelişimi için belki de tek bir dil yetebilir. Neticede onlar o an uluslararası açıdan geçerli dil hangisiyse onunla iş görebilirler. Bir mühendisin illa Almanca ya da Fransızca makale okuyabilmesi gerekmez. Çünkü o malzeme şu an İngilizcede mevcuttur. Kimse buluşunun raporunu özgün diliyle yazmıyor. Ama bizim gibiler için durum farklı. Biz from the times in memorial'dan çalışmak zorundayız. O yüzden bizlere İngilizce yetmez. Gel gelelim hepsinin ötesinde başka bir mesele var. Sosyal bilimci, tarihçi, mühendis, doktor hangi mesleğe sahip olursan ol İnsan kendi kültürü için de okur. İşte hedef aydın rolünü üstlenmekse, üstüne vazife olmayan şeylere de ilgilenmekse, mesleğin dışındaki alanlara melak salmaksa, başka dünyalara adım atmaksa tek bir dil hiçbir zaman yetmez. Münevver Domatlardan Zeki Kunerap önlerini verdim. Kunerap İspanyolca biliyordu. Ne zaman öğrenmişti bunu biliyor musunuz? İspanya'ya tayin edildiğinde Oturup kendini zorlayarak ''Lazım olur'' diyerek yepyeni bir dil öğrenmişti. Altı ay bir sene aralığında o dilde konferans veriyordu. Fransızcası, Almancası zaten mükemmeldi. Bunlar işin bir kısmı. Bu adamlar bir de hukuk biliyorlardı. Ben Muharrem Nuri'yi tanıyamadım maalesef ama tanıyanlar var. Mesela aziz dostum, merhume Fatma Mansur hocamız ona hayrandı. Biz Muharrem Nuri hakkında efsaneler duyardık. Duymaktan öte... Bu insanların ne tür becerilere sahip olduğunu diğerlerini tanıyınca bizzat gördüm. Toplantılarda zekaları ve dil kullanma konusundaki ustalıklarıyla karşılarındakini susturuyorlardı. Muhataplar onlardan çekiniyorlardı. Coşkun Kırca da böyleydi mesela. Osman Orca'ya da böyleydi. Dünyaya farklı yerlerden bakıyorlardı. Kune Rab çok içine kapanıktı. İnsanların tüm veleği geçinmeye mütemayildi. İnanılmaz derecede bilgisi olan bir adamdı ve onunla sohbet bir kazançtı. Bir zamanlar her İstanbul'a geldiğimde onu ziyaret ederdim. Ankara'dan trenle geliyordum. Sabahları trenden inip doğru onun Fenerbahçe'deki Koyuna yakın evine gidiyor, öğlene kadar orada oturuyordum. Bu ziyaretler maalesef az sürebildi. Aynı şekilde coşkın kırıcı ile de geç tanıştım. Yoğun bir ilişkiydi ama o da nispeten kısa sürdü. Bu dışişleri ekibiyle nasıl tanıştınız? Nasıl bir araya geldiniz? Neticede ben mülkiyeliyim. Ankara'daydım. Bir şekilde ucu onlara değiyordu. Dışişleri çevresi biraz içe dönüktür. Kapalıdır. İsteseler de istemeseler de kendi çemberlerinden çıkamazlar. Ama elbette başkalarıyla da olabiliyorlar. Ben o çevreye de girip çıkıyordum. Hukuktaki hocalarla da bir ara çok görüşüyordum. Yani hayatımın bir döneminde... Roma hukukçularıyla daha çok konuştum, görüştüm. Onlar da hayatıma başka pencereler açtılar. O sıra mülkiyedekilerle gidip gelmeyi kesmiştim. Zaten saysan orada bir iki dostum ancak vardır. Okulun çoğunu da çok tanımam. Burada araya girip bir toplamak isterim hocam. Anladığım kadarıyla size göre iyi bir entelektüelin en az 2-3 ama tercihen daha çok dil bilmesi gerekti. Bunun yanında hem doğuyu hem batıyı iyi kavraması gerektiğini söylüyorsunuz. Bir de en baştaki tarifiniz uyarınca üstünde vazife olmayan şeyleri merak etmesi gerekiyor. Bunun için en iyi yöntemi de girişken olmak, yeni insanlar tanımak, kişiyi yeni dünyalarla tanıştıracak insanları arayıp bulmak diye gösteriyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Evet, bugünkü dünyada bu böyle. Araştırmak için de böyle, düşünmek için de. Merakın olacak. Gidişata bakacaksın. Olaylara müdahil olmaya çalışacaksın. İçine girmesen bile ne olup bittiğini bilmen gerekir. Dünyanın nereye gittiğinin farkında olmalısın. Yani dünyayı takip edeceksin. Ama öyle laf ola, beri gele değil. 3-5 gazete kitap okuyarak da değil. Tutkuyla, hakkını vererek takipte kalacaksın. Bu tür şeyleri iyi idrak edip hayatına yayarsan açılırsın. Hiçbir şey olmazsa bile ki olmak zorunda da değil... Bunlar yepyeni bir hayatı görmeni sağlar. O da bir kazançtır. Neticede kendi hayatının dışında hiçbir hayatı, hiçbir imkanı göremeden yaşayıp gidenler var. Bir şey daha ekleyeyim. Bana göre Venedik, Napoli, İstanbul ve Kahire'yi yaşamamış insanların aydınlanması zordur. Çok derin, çok bilgici, çarpıcı olabilirler. Ama insan sıcaklıkları olmaz. Çünkü bu şehirler size yaşamı ve ölümü, Görkemi ve sefaleti aynı anda sunuyor. Bunların yanında bir de İskenderiye sayılabilir. İmkanı olan bir insan niye gitmez onlara? Fırsatını bulunca suluğu ABD'de almasını biliyorlar. New York'ta, Londra'da, Paris'te geziyorlar da bu alara gitmiyorlar. Bakın, ayrımı güzel koymanız gerekir. Ben Amerika'ya gidip döndükten sonra Amerikan İngilizcesiyle konuşan bugünün sığ tiplerinden ya da eskinin Fransa'da birkaç zaman geçirmesinin ardından çevresindekileri hava atan gülünç Frankofonlarından bahsetmiyorum. Derinliği görmeniz lazım sizin. Çünkü insanlar arasında derinliğe sahip olanlar azdır. Hep az olmuştur. Ayrıca dünya bugün Amerika'dan ibaret değil. Dün de Fransa'dan ibaret değildi. Eskiden çok ilginç bir Türk münevver takımı Rusça bilirdi. Genellikle Rusya İmparatorluğu'nun Türk münevverleriydi bunlar. İstisnaiydiler. Günümüz dünyasından başka bir örnek vereyim. Hindistan'da Rusça'dan simultane çevirinin yapıldığı bir konferanstaydım. Çevirmenin bir yerde dili sürçtü. Çeviriyi oradaki adamlardan en az 30 kişi koro halinde düzeltti. Çok açık ki Hindistan Britanya kültürünün de sınırlarını çatlatmıştır. Ne dedik? Aydınlığın bir başka şartı da hukuk bilmektir. Coşkun Kırca örneğini verdim. Kendisi orijini itibariyle hukukçuydu zaten. Çok iyi hukuk metni yazardı. Uzmanlığı buydu. Galatasaray Üniversitesi'nin de en önemli kurucusu odur. Ama bugün bu tür bir birikimi insanlardan beklemek çok zor. Öğrencilerin ya da öğrenmeye soyunanların o hukuk bilgisini alması oldukça güç. Her okulda hukuka giriş dersleri var ama ne kadar iyi dersler bunlar tartışılır. Türkiye'deki antlofon okulların en büyük eksiklerinden biri bu zaten. İyi hukuk öğretmiyorlar. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı bu okulların öğrencilerini bünyesine alıyor. Demek ki onların dili iyi bildiklerini düşünüyorlar. Benim göremediğim başka özellikleri de olsa gerek. Demek ki onların dili iyi bildiklerini düşünüyorlar benim göremediğim başka özellikleri de olsa gerek. Hep akademiden, devletten bahsettik. İş dünyasında kıstaslarınızı karşılayan entelektüel isimler var mı? Selahattin Beyazıt sayabiliriz. İlgilidir, bilgilidir. Sonra bir armatör aileden gelen Pekin Baran sayılmalı. Süher Pekinelle evlidir. O da kolay rastlanmayan bir örnektir. Eski yaşı da çevirmenlerimizden Mevzi Guakil'di. Daha genç kuşaklardan Ömer Koç var elbette. Onun kendisi gibi Robert Kolejlerinin arasında görülmeyecek müthiş bir Fransızcası var. Yunanca, Latince biliyor ama esas önemlisi Osmanlıcaya hakim. Edebiyatı biliyor, mektupları, evrakı iyi okuyor. Üst düzey bir entelektüel ilgisi var, belli de oluyor. Lakin yazmıyor ve çok yazmamış gibi. Koç bu ilgi sayesinde Türkiye'de olmayan şeyler yaptı. Bunların en başında Bizantiniki konusu gelir. Bu alanda halası sevgi gönüllü adeta teşvik etmiştir. Şimdi Beyoğlu'nda Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi isimli bir enstitü var. Önemli bir yer ama kusurları da mevcut. Türkiye'de mevcut konuları ikide bir güncelleştirmeye çalışan, insanları bilinmesi gerekene değil de kendi bilgine yönelten kişiler vardır. Bu bir Türk hastalığıdır. Siz sakın bu hastalığa kapılmayın. Bu hastalığa tutulanlar herkesi kendi taahsına yönetmeye çalışır. Neden mi? Çünkü diğer alanları bilmiyordur. Koç, enstitüsünü bunların etkisinden ve faaliyetinden kurtarırsa daha da iyi eder. Yedi gelmişken iki kişiden daha bahsedelim. Suna ve İnan Karaca'nın Antalya'daki vakfı ve müzeleri, ayrıca İstanbul'daki Pera Müzesi ve Kütüphanesi topluma bir aydın hediyesidir. Entelektüel iş insanlarına dönersek bu saydığım isimlerden başkasını da pek görmedim. Bakarsan herkes tablo topluyor ama ne kadar? Nasıl bir koleksiyon oluşturabiliyorlar? Söylemesi ve bilmesi zor.